bizim için çok önemli. İhlas ve mutabaat. Bunu sürekli zaten derslerimizde ne yapıyoruz? Dile getiriyoruz, değiniyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا Bizim uğrumuzda bizim için mücadele edenler, cihad edenler var ya, tabii Allah uğrunda mücadele önce dedik dersin başında, sohbetin başında. Önce insanın kendi neyle olur? Nefsiyle diyor şey. alimler. Nefiste mücadele edeceğiz.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 Üç saat ediyor değil mi? Üçer saat ediyor. Üçte ikisi ne yapıyor gecenin? Altı saat. Yani onun beş saatini aleyhissalatü vesselam neyle geçiriyor? Namazla Gelecek rivayette. İlk rekatta ne okuyor? Bakara. Bakara. Sonra? Nisa. Sonra? Ali İmran. Yaklaşık beş buçuk cüz. Bunu nerede okuyor aleyhissalatü vesselam? Bir rekatta okuyor. Bir rekatta okuyor bunu. Sonra rüküye gidiyor.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 Aleyhissalatü Vesselam. İşte Allah tarafı diyor ki, وَعْبُدْ رَبَّكَ. Herkes bu ayeti kendi üzerine alsın arkadaşlar. Yani bu ayet peygambere inmiş, evet. Ama onun muhatabı tek bir insan değil. وَعْبُدْ رَبَّكَ. Herkes bu ayeti sana söyleniyormuş gibi. Sana düşün, diyor ki allah Teala, ey Ali, ey Veli, وَعْبُدْ رَبَّكَ. Rabbine ibadet et. Hatta يَأْتِيَكَ yakin. Sana gelene dek.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 Allah'ın yasakladığı bir konu e ben bunu yapıyorum, bunu yapmamalıyım. Bu benim karşıma çıkacak bilince olduğu zaman, oturduğu zaman, iman arttıkça oturur, iman yükseldikçe, güçlendikçe bakarsın ki artık haramla, haramlar hesaplaşır insan. Ama bir de bakarsın ki, deminden onu konuşuyorduk bazı arkadaşlarla, yani, önünde çöp tenekesi, kül tablası. İçinde böyle leş gibi şeyler, sigaranın külleri, izmaritleri batırmışlar.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 kaynaklı. Nefisle mücadelede sürekli insan ne yapmalı arkadaşlar? Her gün kendini bunu yenilemeli. Ben savaş içindeyim, mücadele içindeyim. Nefis innel nefsel emmaretun bir su Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Nefis nedir? Kötülüğü Kötülü emreder. emreder. Her sabah yani bunu aklında tut arkadaşım. Her gün bunu aklında tut. Nefis bana kötülüğü emredecek. Allah'ın emirlerini yapmamamı emredecek. Ama ben ne yapmalıyım? Allah'ın emirlerini yaparak, yerine getirerek mücahede, mücadele etmeliyim. Yine Allah Teala diyor ki: "Ve ma tuqaddimû li'anfusikum min hayrin tecidûhu indallah. Ve ma takdimû li'anfusikum min hayr. Kendi nefisleriniz için, kendi nefisleriniz adına takdim ettiğiniz, sunduğunuz her iyilik, her hayır ne olacak?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 1'e 10, 1'e 700 Onun dışında Allah'ın bildiği Kat kat veriyor Allah'a O zaman kul ne yapmayacak? Bir taraftan reca korka, Umut bir taraftan havf korkarak Kur'an ile sünneti de terazi alarak Önüne aydınlatacak Salih ameller Konusunda nesliyle mücadele mücahede edecek sabır Aleyküm selam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 Ne diyor salatul i̇şâi ve salatul fecri Sabah ve yatsı namazı. Münafıklara en ağır namaz. Ve lov ya'lemûne mâ fîhima habvan. Sa'd diyor bu namazlarda ne kadar fazilet, ne kadar sevap olduğunu bilselerdi ona sürünerek, emekleyerek yerdir diyor insanlar. Demek ki yani sabah ve yatsı namazı, ki diğer namazları da cemaatle kılmak da böyle. Nefisle mücadele edilmesi gereken bir namaz. Ağır.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 Yağmur, sağanak, yağışlı olduğu gibi bir husus. Nefisle mücadele edilmesi gereken başka bir husus da bu. Ağır geliyor yani nefisle. Sokal yani. Şimdi öyle bir dönemde, öyle bir çağda yaşıyoruz ki. <gülüyor> bırak. Yani 3-5 senelik sakalı. 2 gün sakal bıraktığın zaman, sakal uzadığı zaman hemen ne oluyor? Tepkiler gelmeye başlıyor. Halbuki Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki. Halifu, haliful mecus ve haliful müşrikin. Mecusilere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 O zaman başkalarıyla aleyküm selam Başkalarıyla da mücadele iki türlü olur. İlim ve Selamüncü. aleyküm selam ve rahmetullahi ve rahmetullahi silahla yapılan cihad. Hadislere geçelim. Bu bapta zikretmiş olduğu ilk hadis. Ebu Hurayra radıyallahu anh anhın Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayet etmiş olduğu hadis. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allah Teala kal. Allah Teala şöyle buyurdu. Yani bu hadislere ne deniyor arkadaşlar? Kutsi hadis. Mana olarak Allah Teala'nın buyurduğu, lafız olarak Peygamberimizin söylediği, ifade ettiği hadislere biz ne diyoruz? Kutsi hadis. Yani Peygamber bu hadislerde ne diyor aleyhissalatü vesselam? Allah Teala buyurdu ki, ne buyurdu Allah Teala? Diyor ki Allahu Teala "Men aadali veliyan" Kim benim bir velime evliyalarımdan bir veliye muttaki olan, kendini bana adayan, dersin başına açıkladık nefsiyle mücadele eden nedir kimdir o veliler? Ela inna evli Allah la hafun alehim ve lahum Allah'ın evliyalarına, velilerine ne yoktur? Korku yoktur, onlara ne yoktur? Hüzün, Hüzün yoktur. Ellediğine âmen o. Kim onlar? Evliyalar. Tarifinin en güzel evliyanın tarifini nerede bulabiliriz? Yine ayetin hemen devamında bir daha. başka surelerde de değil yani. Hemen ellediğine âmen Onlar ki Allah'a iman ederler. Tabi iman kavramını biliyorsunuz. Uluhiyetine, rububiyetine, isim sıfatlarına. Ellediğine âmen o. Ve kanu yettakun ve Allah'tan. Sakınırlar, takva sahip olurlar. Bunlar emliliğe. İşte böyle olan bir kimseye diyor, kim düşmanlık ilan ederse, kim düşmanlık ederse, Allah Teala diyor ki, fakat azen tuhu bil harb. Ben o düşmanlık edene evet. harbi ilan ederim. Şimdi i̇şte biliyor musunuz? Sizin samanınız, sizi destek veren, yanınızda olan kim arkadaşlar? Allah, Teala. Allah Teala. Şayet muttaki olursanız. Şayet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 işiten kulağı. Ve basarahu levi yubusiru bih. Gören gözü. Ve yedehulleti yabtuşu biha. Tutan eli. Ve riclehulleti yemşi biha. Yürüyen ayak olurum. Hadisin başka bir rivayetinde diyor ki febiyyesme'u <gülüyor> bih. Yani kulumu severim, sevdiğimde kulum artık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 Ben ne dedi? Sizin Rabbinizim dedi değil mi? اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰىٰىٰ Ben sizin yüce Rabbiniz benim. Musa böyle bir şey demedi değil mi? Ki Firavun neye erdi? Öyle bir makama erdi ki kendinin Rab olduğunu aslında söylemedi. Allah'ın kendinde, Rabbin kendinde tecelli ettiğini bildiği için bu makama ererek bunu söyledi. Bu sebeple onun imanı, Musa'nın imanına göre bir derece daha ne? Üstün. Bunu söylüyor adamlar yani.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 وَلَاِنِسْتَعَاذَن۪ي Sayet bu kul bana sığınır. Bana yönelerek istiaze ederse ben onu ne yaparım? Korurum. Bir şeyden korktu. Ve şeytandan Allah'a sığındı. Onu korkutan veya insanların genel manada korkuttuğu şeylerden Allah sığındı. Allah onu ne yapar arkadaşlar? Korur. Koruması altına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 yani kul ne yapıyor? Pişmanlık diyor işlediği günahlara. Salih ameller işlemeye çalışıyor. Mücadele nefs sürekli bu tarafa ittiriyor. Taqarrabtu ileyhi zira'an. Allah Teala diyor ki ben ona bir arşın yaklaşırım. Ve izâ taqarraba ileyye zira'an taqarrabtu ileyhi ba'an. Ba Bana diyor bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kol yaklaşırım. Yani bakın dikkat edin.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 Allah Teala'nın koşma sıfatı var dediğimiz zaman nasıl diye sorma. Böyle altın bir kural söylemiştik vasatiye'de. Ne demiştik? El kavlu fi'z zat kel kavli fi'sıfat. Neydi bu? Kim atorluyor bunu? El kavlu fi'sıfat'z zat kel kavli fi'sıfat. Şeyhül Sami temmiye onun muhaliflere karşı söylüyordu, muhaliflere karşı. Ne evet kim söyler?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 Aranızdaki kuralı el kavlu fi'z zat el kavlu fi'sıfat zat zatta söylenilen, zat ile ilgili söylenilen neyse sıfatlarla ilgili söylenen de odur arada hiçbir fark yok. Bu kuralı öğrendikten sonra artık sahih sünnette Allah'la ilgili sana haber verilmiş olan Allah'ın sıfatlarıyla ilgili Hı. haber vermiş olan her şeyi ne yapacaksın? Olduğu gibi sahabenin kabul ettiği gibi kabul edeceğiz. Bu şekilde inanacaksın bu şekilde.